Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir kamusla güreş programında yine beraberiz. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Bugün evrim arkadaşımız yok. Bazen işi dolayısıyla katılamıyor. Bize e, bazı katkıları var, onları aktaracağız. E, malumunuz e, ilkbahar ve yaz sebebiyle çiçek böcek ana başlığı altında gidip hep e, bitki ve hayvanlara yer veriyoruz. Bugün sözcüğümüz buğday. <Gülüyor> Aslında buğday, buğdaygiller ana büyük familyası altında yer alan bir bitki ve çok fazla şey içine alıyor. Yulaf, arpa, darı, çavdar, hatta mısır, mısır pirinç... Hı hı. E... Hatta bambuya kadar varan geniş Kalmış bir bambu, evet. e, geniş yapılanma söz konusu. Ancak biz e, özellikle mısırla pirinci bambuyu dışında bıraktık. Çok daha farklı çağrışımlar da içeriyorlar bilgiler. Belki başka bir daha zengin alırız. belki bulduğumuzdan da. Evet. Buğday Hı -hı. merkezli ve ona çok yakın e, birkaç sözcükle gene sözcüklerimizle başlıyoruz. Evet, TDK'ya, klasik sözcüğümüze bakalım. Buyurunuz. Buğday, botanikte işte bahsettiğim gibi, Buğdaygillerin örnek bitkisi. Bu bitkilerin başaktan ayrılmış tanesi aynı zamanda. Buğdaygiller dediğim gibi bir familia. Bir çeneklilerden örneği buğday, yulaf, arpa, pirinç, çavdar, mısır, ayrık ve çayır... E, ayrık e, otla... otu mu? yok. Çayır otları, kamış, bamba olan, çiçekleri, başak durumunda büyük bir bitki familyası. Ee, benzeşi kelimeler var işte hububat, hububat gibi. Bu hububat Arapçadan hmm. geliyor. Habbenin çoğulu olan hububun çoğulu çok. olan ve tahıl anlamına geliyor hububat. Eskiden çok kullanılırdı sanki. Şimdi evet. daha mı hububat sözlüğü? Yani evet bence geçiyor. de. Argo sözlüğüne baktım. Ee, orada arpa var. Arpa bozu para anlamına geliyormuş. Aynı hmm. zamanda para Arpacı da yan kesiciymiş hmm. O da Yunanca arpaksiden geliyormuş Hırsızmış ha, evet, da ha, arpa. TDK'da bir şey daha var Onları da ekleyeyim Arpa ee, Yine buğdaygillerden taneleri Ekmek ve bira yapımında kullanılan Hayvanlara yem olarak verilen Yurdumuzda yetiştirilen bir bitki Hordeum vulgare Arpan'ın hmm. latincesi çavdar var Yine buğdaygillerden Unlu tane veren bir bitki Yulafsa Yunancı'dan geliyor, buğdaygillerden hayvan yemi olarak yetiştirilen ot, su, bitki diyor. Bunlar var efendim TDK'da. Evet efendim ben de şöyle e, buğdayın e, çağrıştırdığı bir takım sözcükleri e, bulurken e, Başak... Bulgur, çavdar, <Gülüyor> arpa, darı, yulaf, ekmek, hasat, makarna, irmik, un, değirmen... ...çok da fazla kullandığımız bütün sözcüklere buğday bizi böyle birinci çağrışımla götürüyor. <Gülüyor> Bunlar bizim e, program sonucu vardığımız sözcükler değil belki ama... Evet. E, ...buğdayın uzantısı olan sözcükler aslında vardığımız sözcükleri de başta belki söyleyebiliriz Tabii. bu programda. E, özellikle biraz sonra tarihinden bahsederken çok direkt... E, ...ele alacağız... ...yerleşik düzeni çağrıştıran bir şey... E, ...buğday... ...bolluk... ...bolluk bereket deme yani evet... evet ...açlık Kıtlık ve topluk ikisini de... ...bir hmm. arada barındırıyor... E, ...ekmek sözcüğü direkt... ...vardığımız kelimelerden biri... E, ...ekmekte ayrı bir... ...programı alabilecek kadar zengin... ...veri barındırıyor aslında... Onlardan bahsetmişken işte bir harman ve hasatın anlamına bakalım istersen. Tabii. Yine TDK'da baktım. Hirmandan geliyor parçada harman. Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi. Hmm. Ee, ve bu işin yapıldığı yer veya mevsim, harman mevsimi birçok çeşitten birer parça alıp, ...yeni birleşim oluşturma işi. Bu arada vardı yeni arman diye. Aa, evet. Var mı hala bilmiyorum da. Hasat ise yine Arapçadan, hasaddan geliyor. Ee, ürün kaldırma, ekin biçme işi... ...bu biçimde toplanmış ürüne de hasat deniliyor. Evet. Hmm. Bende de neler var sözcük olarak? Acayip sözlükte e, Latince kaynaklılarına e, inilmiş buğdayın bir tritikum satirum var. E, aynı zamanda tritikum vulgare. ...olarak da geçiyor... Hmm. E, ...buğday anlamına geliyor... ...ancak ekmeklik buğday... E, ...başka bir sözcükle anılıyor... ...gene tritikumla başlıyor... ...ama aestivum diye devam ediyor... ...hepsinin kökeni latince... E, ...buğdaygillerin... E, ...kökenlerine bakılmış... ...gene acayip sözlükte... E, ...Almanca'da... ...gramineen... Fransızca'da gramine yanlış telaffuzum varsa affola e, İngilizce'de de gene e, Graminea diye geçiyor hep bu latince kökeninden de türetilmiş gibi buğdaygiller ama bunlar Hı -hı. E, yine acayip sözlükte e, gram var e, tohumlu ve kabuklu yemiş yiyen anlamına gelen bir sözcük bu Hı -hı. yani biziz de aynı zamanda birçok hayvanlar ve biz yiyenler de bir sözcük almışlar böyle ekmekle ilgili bilgiler de var ama sözcüklerde birkaç Sonra... şey daha var onları da ekleyeyim etimoloji sözcüğüne baktım İsmet Zeki Eyvoğlu'nun Çavdar Moğolcadan geliyor bir oymak beyin adı ona bağlı olan topluluk hı hı. nişan yanında biraz daha farklı Çavdar Farsçadan geliyor Çavdar cavdar, arpa ve buğday tarlasına yabani yetişen bir tahıl Çavdar sözcüğünden alıntıymış buna hı hı. baktım ben de Bende de ekmek var. Söyleyeyim mi? Tabii canım. Tabii. <gülüyor> ee, Gustav Löber e yerleşik düşünceler sözünde ironik olarak ekmek için şöyle demiş... Ekmeğin içine karışmış hiçbir yabancı maddeyi bilemeyiz. Bu e, hala söylene gelen bir şey aslında. E, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Sözlüğü'nde de Akdoğan Özkan'ın ekmekle ilgili... ...asgari ücrete 1981'de 2700 tanesi sağırken bu rakam 2013'te 1220'ye kadar düşmüş. Hı. Potasyum bromatla şişirilmiş, benzoil peroksitle beyazlatılmış nana aziz oh, diye... <gülüyor> Alay etmiş kendisi gene Sen tarihi bilgiler vereceksin ama Tarihi bilgiler var Ama evet. ben ondan önce bir <gülüyor> de simgeler sözüne bir bakayım Buyur Sonra musun? sen tarihe girersin tamam. İdem'ciğim Başak'tan bahsediyor Başak'ta değil mi ki Aa, evet. e, Vücudun bağırsaklar dalak bölümüyle betimlenen Gezegeni Merkür olan egoizm simgesiymiş Başak Hı, Doğru Burç'ta Çin halk inancında kilitoris simgesiymiş Başak burcu orta çağ büyü uygulamalarında simgesel anlamda büyücünün burcuymuş aynı zamanda. Buğday Çin halk inancında simgesel anlamda tahta elementi, yeşil rengi, evcil hayvanlardan da kuzuyu simgeliyormuş. Hı. Bir de buğday hasadı var o çok hoşuma gitti. Simgesel anlamda guguk koşuymuş. Allah Allah. Evet, ne ilginç değil Bu ilginç mi? İlginç geldi. Ben de tarihe geçmeden aslında tabi sözlükte parçalı bir şey yapmış oluyoruz. Ee, pek çok e, kelimeye vardığımızı söylemiştik. Onlarla ilgili çok kısa e, bilgiler ve anekdotlarla gidebilirim. Hı hı. E, yani bulgurda mesela Frik bulguru diye bir bulgur var. Evet. E, Frik alakası var mı acaba? Yok Sandım. sanırım çok <gülüyor> emin değilim iddialı konuşmayayım ama bulgurun atası olarak kabul edilen ve bulgur daha yeşilken e, ateşte kavurarak elde edilen bir bulgur tipi. Hafif de bir yanık kokusu var hayli lezzetli yemeyenlere e, daha güzel tavsiye, tavsiye ediyorum ben. E, çavdar soğuğa en dayanıklı tahıllardan biriymiş. <gülüyor> Arpa bira yapımında kullanılıyor İçecekler başlığı altında zamanında işlemiştik zaten Darı boza yapımında kullanılıyor Böyle spesifik olarak şeyler var bilgiler Yulaf besin değeri bütün bunlar arasında daha az olan bir aslında bitki Ve özellikle hayvan yeme olarak çok fazla kullanılıyor bir yandan da yulaf ezmeleri de böyle zayıflamak ve sağlıklı yaşantı için de çok yaygınlaşmış vaziyette. Canım kahvaltımız varken efendim. Değil mi efendim? Dışarıda daha yaygın sanki bunlar. Bir yandan un sözcüğü, flor İngilizce'de aslında çiçek anlamına gelen flowerla aynı kökten geliyormuş. Çünkü beyaz ekmek yapılan una da unların çiçeği deniyormuş. Aa ne güzel. Böyle bir bilgi Murat Belge'de vardı gene e, bunları söyleyeyim dedim. Tarihine şöyle geçelim. Şimdi buğday deyince hemen Neolitik çağ akla geliyor. Öyle miymiş? E, öyle çünkü... Benim gelmiyor. <gülüyor> Artık gelecek. <gülüyor> <Tamam>. e, çünkü <gülüyor> avcı e, toplumlardan e, tarım toplumuna, toplayıcı ve eken topluma geçişin bir... E, ...süreci bu. Hı hı. Şimdi bununla ilgili pek çok kaynaktan bilgi edindim. Bir arkeo atlasının eski sayıları var elimde. Birinci sayıda özellikle Neolitik çağa odaklanılmış. Orada mesela e, çay önünde e, yapılan arkeolojik kazılarda... ...ilk tabakalarda tarıma alınmış, e, buğdaya rastlanmış. E, burada M.Ö. 8500 gibi yıllardan bahsediyoruz... Ee, hmm. Ana vatanına hep Urfa, Diyarbakır civarı olarak kabul ediliyor. Orada da Dağı olarak. Hmm. Ee, daha sonraları e, bazalt taşlar arasında ezilerek un haline getiriliyor. Ama o da bir süreç. Yani buğday bulunur bulunmaz hemen un ve ekmeğe geçilmiyor. Ee, Murat Belgen'in çok sık kullandığımız kitabı Tarih Boyunca Yemek Kültüründe... E, Avrupa ve Orta Doğu'da buğdayın, Uzak Doğu'da pirincin, Amerika'da da mısırın e, özellikle son yüzyıllarda açlığa ve besin sorununa bir çözüm olduğu söyleniyor. Tarihine gittiği zaman Murat Belge şöyle bir alıntı var. Fransız böcek bilimci e, Jean-Henri Fabre şöyle demiş, buyurmuşlar. Tarih, yüze, tarih üzerinde hayatımızı kaybettiğimiz savaş meydanlarını kaydeder ama... Burada parantezi ben açıyorum. Bizi yaşatan e, buğdayın doğduğu yerini hala bilmiyoruz. İşte insanın çılgınlığı diye ifade etmiş Fabr. Ancak e, benim arkeolog bir arkadaşım var, Cedric Boe. E, ondan Neolitik dönemle ilgili bilgi aldığımda şunu gördüm: İnsan zaten milattan önce on binlerde yerleşik düzene geçmeye başlıyor. 9500'den itibaren tarım başlıyor, buğday ve arpa ile birlikte. Hı hı. Bu Neolitik dönem e, denilen dönem bunu içine alıyor e, ve artık 8 binlere gelindiğinde hayvancılığı da yaptığı için yerleşik ve gerçekten çiftçilik ekonomisi dediğimiz bir ekonomiyi doğuruyor insan. Bu açıdan Neolitik Çağ önemli. Ee, bir de genetik biliminin hani gelişmesiyle birlikte özellikle 80'li yıllardan sonra bu besin kökeni kökeniyle ilgili olarak daha derin araştırmalar yapılmaya başlanmış. Benim edindiğim bilgi de bu doğrultuda. Doğru. Bazı buğday türlerinin işte özellikle kuzey Çin'de, bizim bölgemizde Yakın Doğu ve Ortadoğu bölgesinde Eski tip buğdaylar olan kuzu, kızıl buğday, genlik e, ve bugünkü buğdayların işte arpa ve çavların ilk yetiştiği merkez olarak biliniyor yani. Hmm. Yani daha iyi bir, öyle bir durum var. E, tarihi... Çok eskilere dayanıyor dedik bugüne getirip nasıl değiştiğini genetiğiyle de oynandığını Maalesef. artısıyla eksisiyle konuşacağız. Ben sadece eskilerden Kuzey Amerika'da İsa'dan önce 11.000'de ilk aktarı toplayıcılığı yapıldığına dair veriler aktarı. olduğunu aktarı evet hmm. paylaşayım. İsa'dan önce 11.000 bayağı eski bir tarih. Burada ise işte tam o Mezopotamya Fırat Havzası Urfa ee, yeni döneme geçmeden aslında şarkı tanıtımını Kerem'e verelim. Hakkı söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> ben söylesem <gülüyor> bugün? <gülüyor> Sen söyle, hep çok isteklisin. Bir gün söyleyeceksin sanki. <gülüyor> Söyleriz. Ee, Pablo Neruda'nın sözleriyle. Buğdayın türküsü yeni türkü geliyor. Evet, dinliyoruz. <gülüyor> Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri 94.9'da Kamus'la güreştesiniz. Ee, buğday sözcüğümüz e, Pablo Neruda'nın güzel şiirinden yeni türkünün e, yaptığı şarkıyı dinledik. E, buğdayın e, tarihi üzerine konuşuyorduk aslında. Ee, buradan e, ekmeğin tarihine doğru da bir gidiş yapacağız aslında demiştik ki buğdayla ekmek es zamanlı değil e, onun un haline getirilişinden evvel önce ateşe ee, ...verip onu bir kavurup yemeye... ...sonra suda haşlayıp o şekilde... ...yararlanma söz konusu. Ohmiş. Evet, <gülüyor> Hala bile aslında... E, <gülüyor> ...benzer şeyler yapılıyor. Ancak daha sonra... ...un haline getirilmesi... ...tabii un bize hemen değirmenleri de... E, ...çağrıştırıyor. E, burada artık... E, Başka bir bilgiye gidiyoruz. İsrail oğullarında ilk ekmeğin ortaya çıktığı bilgisi var. Bugün bizim hamursuz mayasız diye bildiğimiz şey, hmm. eski kökeni. Helen medeniyetinde daha gelişiyor. Artık bugün alıştığımız ekmeğe doğru mayalanarak ve çeşitlenerek. Bir ekmek programı yapalım ya. Ben de aynı şeyi düşündüm. Çok zengin. Bunları güzel güzel anlatırken, değil evet, mi? Evet. Sanatta da çok fazla çağrışımı var. Sonuçta bu ekme, büyüme ve hasat evreleri aslında mitolojideki bereketle ilgili birçok e, bilgiyi, hikayeyi, tanrıçayı doğuruyor. Dinle ilgili bilgiler hep Kerem'de var. Ben sadece şeyi anımsamak istiyorum. Eski programlarda da kullandığımız fare ve kediye getirene kadar aslında hasat ...artık onları doyurduktan sonra... ...daha fazla elde ürün olduğunda... ...ambarlar... Hı -hı. ...ambarlar Hı -hı. olunca bir süre sonra fareler basıyor... fareler, e, kediler yok ediyor... ...gibi bir bilgi de var aslında. Hiç Bu... tarlada çalıştın mı Diderci? E, Karadeniz'e gittiğim zaman... ...çay toplamıştım... Hı -hı. E, ...orada bir arkadaşım yaşıyor... ...baya bir hafta on gün e, kalmıştık... Gene de turistik bir... E, ...toplama olmuştu yani. Bizim Sen rahmetli dedem... E... Vefat etmeden önce bizim köye giderdik memlekete orada e, çiftçilik de yapıyordu deden e, baya hani buğday tarlalarımız vardı tırpanlarla falan ne geldik o harman vaktini işte hasat mevsini falan yaşadığımız hemen ya, oldu yani, yaptın evet. yani evet evet biraz evet. ilkeldi ama işte <gülüyor> öyle evet. e, biraz mitolojiye girelim o zaman değil mi Buyurunuz efendim ne var eski Mısır var eski Mısır'da buğday başı tarım tekniklerini insanlara öğreten ilk firavun efsanevi Osiris'in amblemiymiş. Bu Larus'tan aldım bu bilgiyi. Larus semboller sözü devamlı hani kullandığımız kaynaklardan bir tanesi. Osiris'in e, vücudu kardeşi Set tarafından parçalara ayrılmış ve her bir parçası ülkenin farklı yerlerine gömülmüş. Hı hı. E, Osiris tarım bitkilerinin mevsim boyunca büyümelerinin sebebi haline gel gelmiştir. Buğdayların hasat ve harman zamanında Mısırlılar sembolik olarak Tanrı'nın yani Osiris'in e, ölümü ve parçala parçalara ayrılmasını yeniden canlandırırlarmış. Hı hı. Öyle bir hikaye var. Bir eski ait de geçiyor bir hikaye. Onundan ondan da bahsedelim. İsrail kabilelerinin bir araya gelişi ve e, sayılarının çoğalması ile doğrudan bağlantılı. Hikayede e, Yakup'un oğlu Yusuf Mısırda hapis. Ancak e, rüyaları yorumlama yeteneğine sahip. Ve Firavun e, bu yeteneği doğrultusunda azat ediyor e, Yusuf'u e, Bir gün bir, bir rüya görüyor Firavun O rüyasında e, yedi tane dolgun e, ve yedi tane de cılız yanmış başaklar görüyor e, Bunu e, Yusuf'a anlatıyor ve Yusuf bunun karşılığında Firavun'a yedi yıl boyunca e, bereket olacak O bereketin sonunda da yedi yıl sü sürecek olan e, kıtlık yılları ...yaşanacağını, temsil ettiğini söylüyor bu hmm. rüyasının. Bilici olarak. Evet, bir bilici dediğin gibi. Ee, Firavun da Yusuf'a bolluk yılları boyunca... ...ürünleri toplamak ve ambarlara yerleştirmekle görevlendiriyor. O kıtlık yıllarında Yusuf'un erkek kardeşleri ve babaları... ...Yakup eşini de Yusuf'tan buday tanesi alabilmek için... ...Nısır'a da bir araya geliyorlar. Bu hmm. kişiler de işte İsrail'deki 12 kabileyi meydana getiriyorlar. Hoş hmm. rivayete göre. Evet. Bir de Demeter hikayesi var, mitoloji sözlüğüne baktım Azra Erhat'ın, e, Homeros destanlarında güzel saçlı kraliçe, güzel örgülü Demeter diye anılan toprak ve bereket tanrıçasıdır ama özellikle e, Demeter e, buğdayı simgeliyor ve onun e, tek efsanesi varmış, e, mevsimleri simgeleyen bir efsane o. Bu efsane Yunan dünyasının daha çok buğday üreten bölgelerinde gelişmiş, tutunmuştur. Bu da ilginç değil mi? Evet. Efsaneye göre Demeter kızı Persephone'yi çok seviyor hı hı. E, ve yanından hiç ayırmıyor. Yeraltı tanrısı Hades e, tarafından kaçırılıyor bir süre sonra. E, bundan dolayı da Demeter hayattan küsmüşüyor, kızını Hayata arıyor. Hayatta küsüyor. Evet. Entrika dolu ünvan metolojisi <gülüyor> evet. dünyası. Ancak bulamıyor uzun bir süre yerini güneş tanrı helios açıklamasıyla buluyor işte kaçıldığını anlıyor Böylelikle Demeter olimpostan da kaçıyor bu sefer yüreği sızlıyor ısız bir yerlere çekiliyor Onun küsmesiyle toprağın bereketi kalmıyor hı hı. İnsanlar sonra... kıtlıkla baş etmek zorunda kalıyorlar ee, ...Persifone ise Hades'in sunduğu nar meyvesi yüzünden sevgi büyüsüne kapılmış durumda. Zeus da Hades'ten kızı istiyor işte ama nafile işte kız etkilenmiştir. Ee, sonunda Zeus şöyle bir karar alıyor işte diyor ki işte yılın üçte ikisinde Persifone e, annesiyle birlikte kalacak. Yani bu zamanlar çiçek açma ve meyve zamanıdır. Hmm. E, geri kalan kısmında da ise yani üçte birlikli kış kısmında da kocası Hades'in yanında geçirmesine kararlaştırıyor. Ama annesinin yanında geçirdiği o bereket Bolluk, dönemi, evet. <gülüyor> o sevinciyle anne de sanırım buğday e, veriyor. Böyle bir şey e, evet. bilgi de var. Güzel bir hikaye. Benim çok hoşuma gitti. Evet. Ben de aslında tam sonunda programın e, sanatla ilgili bilgilere değiniyorduk ama çok örtüştü. Şimdi söyleyeyim. Biraz da buğdayın bugününden bahsedeceğiz e, vakit olduğu kadarıyla. E, elimde sık sık kullandığım Nature and its Symbols diye bir e, kitap var. Çeşitli bitki ve Hayvanların resimde e, ne isim ile ilgili, orada hem bu Demeter'in insanlara hediyesi sevinci ve bolluk e, simgesi oluşuyla ilgili resim sanatında çok geçiyor. Bir yandan bu Yakup Yusuf hikayesiyle ilgili pek çok resimde geçiyor. E, aynı zamanda e, Hristiyanlıkta da İsa'nın son akşam yemeğinin tören simgesi olarak buğday kullanılıyor. Hmm. E, Ökaris deniliyor bu törene. E, İsa'nın e, kutsadığı Ekmek hikayesini biliyoruz. Ekmek şarap hikayesini ekmeğin de ana maddesi olduğu için ve bu kutsamayı insanların kurtuluşu için yaptığı için İsa sık sık onun masasında ve onunla ilgili resimlerde buğday öğesiyle karşılaşıyoruz. Keza Haziran ve Temmuz aylarını e, aynı zamanda da bolluğu temsil ettiğini resim sanatında görüyoruz. Birkaç resmi kamusla güreş Twitter adresimizde e, Bulamayacağız. kullanacağız. Bulamayacağız. Evet. Bugününe e, geldiğimizde de şöyle e, söyleyebiliriz. Aslında e, bilimin ilerlemesi, e, genetiğin e, ilerlemesi, mendelin çaprazlama ile ilgili buluşlarının ardından hem olumlu şeyler oluyor. Aslında özellikle Birinci Dünya Savaşı ile oluşan açlık kıtlığa bir çare oluyor. E, çünkü bu çaprazlamalar ve genetik seçim sonucunda daha büyük taneli, daha çabuk üreyen böceklere karşı daha dirençli bir buğday ortaya çıkıyor. Bunlar olumlu yanları ve gerçekten de açlık konusunda bir çare oluyor. Ancak e, olumsuz yanlarını da göz ardı etmemek lazım. Açık radyonun da sık sık değindiği gibi e, pek çok tahıl ürününde yapılan genetik değişimin e, olumsuzlukları daha sonra anlaşılmaya başlanıyor. Ancak büyük tarım firmaları anlaşılmasına karşı tavır değiştirmiyorlar belki ama e, bu e, genetik müdahalenin ardından e, mesela şeyi görüyoruz e, çölyak hastalığının e, hmm. çok arttığını çünkü gluten e, miktarı çok... ...çok fazlalaştırılıyor buğdayda, e, keza e, doğal buğdayların, siyes buğdayı, kavulca buğdayı gibi antik çağdan gelen doğal buğday, buğdayların bir kenara itilmesi de e, aslında e, sorunlar yaratan e, buğdayın çoğalmasına e, neden oluyor... Ee, sende de bir şeyler vardı. Vakit yettikçe aslında ben gıda tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerden bahsedecektim biraz. Ama kabaca şöyle biraz hani Brezilya, Nisan ve Çin örnekleri veriyor Abdullah Aysu bir kitabında gıda krizinde. Bunlar bu orta sınıfta özellikle tüketim davranışlarındaki değişikliklerin... Değişiklerden bahsediyor Burada e, halkın beslenme kalıplarında et ve süt ürünlerine doğru bir kayma var hmm. e, Ve bu e, et ve süt ürünlerinin kullanımının doğrultusunda e, e, Hayvanlara yem olarak verilen işte mısır, buğday ve soya fasulyesiyle ilgili sıkıntılar Tarım e, arazilerinin e, artması için başka evet. yerlerin yok olması Ama vaktimiz kalmadı başka bir programda değinelim inşallah <gülüyor> Evet <diyelim>. ekmekte <gülüyor> belki Sevgili dinleyiciler hoşça kalın iyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar.